Kardeşler bu hafta tefsir dersinde sizin okuduğunuz sayfa Bakara Maide Suresinin 58. ayetine 64. ayetine olan olan kısım <gülüyor> okuduğumuz ilk ayet geçen haftaki okuduğumuz son ayette alakalı bir e, ayet idi. Önce ayet okuyalım. Ve izza naadey tum ila salat it ve walayba zalke bi anhum la yaqilun Sizler namaza nidaha ettiğiniz, çağırdığınız zaman, yani ezan okuduğunuz zaman namazı oyun ve alay vesilesi edinirler. Onlar e, akledemeyen bir kavim olduğundan dolayı bunu yapmaktadırlar. Bu alay olan sebebi onların akledemeyen, düşünemeyen bir kavim olmasından dolayıdır. Geçen haftaki okuduğumuz son sayfadaki son ayette ise Allah Azze ve Celle sizin dininizde oyun ve eğlence edinen Ehli kitabı ve kafirler dostlar edinmeyin. Eğer iman eden müminler iseniz Allah'tan sakının buyuruyordu. Bu ayette alakalı aynı şeyleri ifade eden bir ayet. İlk ayette <gülüyor> dini alay edinme. ikinci ayette dinin en önemli şiarı, en önemli göstergesi olan namazı alay ve oyun vesilesi yapma ile sıfatlanıyor bu bahsi geçen kimseler. Onların bunu yapmalı sebepleri de akledememeleri, düşünememeleri. Müfessirler bu ayet tefsir ederken özellikle namazın zikredildiğine burada dikkat çekiyorlar. Dinle alay edinme, onu oyuncak edinme, onunla beraber ayrıca namazı oyuncak edinme. Neden? Çünkü din bir kısım ibadetlerden ibaret, en önemlisi de namazdır. Müslümanların diğerlerinden ayrıldığı en önemli fark, ayırt edici özelliği namaz kılmalardır. Halbuki Ehl-i kitap da ve ondan önceki tüm diğer ümmetlerde namazla muhatap olmalarına rağmen şu an yeryüzünde bildiğimiz kadarıyla namaz kılan başka bir topluluk yok Müslümanlar dışında. Adem aleyhisselamdan itibaren bütün Müslümanlar gönderilen Nebi ve Rasuller aracılığıyla namazla muhatap edilmiş, namazla mükellef tutulmuş ancak bu insanlar, bu topluluklar namaz kılmadıkları gibi namaz kılan Müslümanlarla da alay ediyorlar. Bu ders vesilesiyle e, ben bir araştırma e, ihtiyacı hissettim. Onu da size aktarayım. Önceki ümmetlerdeki namazın Kur'anla ve sünnetten birkaç tane delili. Sizin de olsun inşallah. Onun da faydası olur. Önceki ümmetlerin namazda muhatap oluştuğunun delilleri. Birincisi Bakara suresinde 43. ayet. Allah Azze ve Celle İsrailoğullarına hitap eder. Devamında da onlara hitaben namazı kılın, zekatı verin ve ruku edenlerle beraber ruku edin buyurur. Beni İsrail dediğimiz olan yani Yahudi evdiye isimlendirdiğimiz ondan sonraki Hristiyan isimlendirdiğimiz bütün o topluluklar bununla muhataptır. 2. ayet. Bakara suresi 83. ayet. Bir zamanla İsrailoğullarından şu şu şu şekilde misak almıştık Söz almıştık Aynı zamanda o misakın içerisinde Namazı kılın ve zekatı verin ayette vardı Bir zamanlar İsrailoğullarından Namazı kılın ve zekatı verin diye Misak aldık Sonra sizden azı müstesna yüz çevirdiler Yüz çevirdiniz ve arka döndünüz Arka döndünüz Buna yüz çevirdiniz Yani namazı terk ettiniz Zekatı terk ettiniz Yine bu e, ayette İsrailoğullarının namazla muhatap oluşlarının delili. Ali İmran suresinde ise Zekeriya aleyhisselamdan bahsedilmekte. 39. ayette. Zekeriya aleyhisselam mihrapta ayakta olduğu halde namaz kılarken melekler ona seslendi. Zekeriya aleyhisselam da namaz kılıyordu. Aynı zamanda kendisi nebi olduğu için insanlara namaz emrediyordu. Maide suresi 12. ayette ise. Gene İsrailoğullarından bahsedilmekte andolsun ki Allah İsrailoğullarından misa kaldı. Şayet namazı kılar ve verirseniz muhakkak ki sizin günahlarınızı sileriz ve sizleri altlarından ırmakla dakan cennete girdiririz. Onlar için de bizim için olduğu gibi onlar için de namaz günahların silinmesine ve cennete girme vesilesi yapılmış. Yunus suresinde 87. ayette Musa ve kardeşine kavmimiz kavminiz için Mısır'da evler hazırlayın. Evlerinizde kıbleler edinin ve namaz kılın diye vahyettik buyurur allah Teala. Musa'ya kardeşine. Harun Aleyhisselam'a. <gülüyor> Meryem suresi 31. ayette İsa Aleyhisselam'dan bahseder. Kundaktaki İsa Aleyhisselam şöyle dedi. Nerede olursam olayım o yani Allah Azze ve Celle beni mübarek kıldı ve yaşadığım sürece bana namazı ve zekatı vasiyet etti emretti. Yaşadığım sürece namaz ve zekatla emrundum demek istedir. İsa Aleyhisselam. Yani Hristiyanlar da Hristiyanların peygamberi olan İsa Aleyhisselam bununla mükellefse onun ümmeti de bununla mükellef. Gene Meryem Suresi 55. ayette İbrahim'in oğlu İsmail Aleyhisselam'dan bahsedilir. Halkına namazı ve zekatı emrederdi buyurur allah Teala. İsmail Aleyhisselam halkına zekatı ve namazı emrederdi. Enbiya suresi 73. ayette ise onların babası ve devamındaki o nebiler silsilesine bahsedilir. İbrahim, İshak ve Yakub'a hayırlı işler yapmayı, namaz kılmayı ve zekat vermeyi vahyettik. Allah Enbiya suresi 73. ayette. Yani Hanif dinin önderi İbrahim Aleyhisselam ve oğulları ve torunları da yine namazla mükellef. Ha keza Lokman suresinde, Lokman aleyhisselamın oğluna verdiği nasihatlerin içerisinde namaz var. Der ki, ey oğulcum namazı kıl, iyiliği emret, kötülüğü yasakla ve sana isabet edenlere sabret. Lokman aleyhisselam da e, namaza muhatap olan, mükellef olan ve aynı zamanda oğluna bunu önceden tavsiye eden bir e, salih insan. Bir de sünnetten çok meşhur bir hadisi e, zikredelim delil olarak hatırlıyorsunuz. Bunun hadisini okumuştuk biz. E, Cüreyç isimli ehli kitaptan e, bir salih insan namaz kılıyordu da. Afire bir namaz kılarken annesi ona seslenmişti. O da namaz dağımı devam edeyim. Annemem cevap vereyim. İkilemde kalmıştı. Annesine cevap verip namaza devam ettiği için annesi beddua atmış. Allah da onu o du'a gereği imtihan etmişti. Orada namazla bahsi var. Cüreyş de ismi bahsi geçen. O salih insanı namaz kılıyordu. İşte o topluluk El kitaptan olan ve kafirlerden olan o toplulukların hepsi namaza muhataplar kendileri kılmadıkları gibi din en önemli yerler olan en önemli yerlerden birisi olan namazı ihmal ettikleri gibi başkalarının kılmasından alayı alıyorlar. Bunu oyun ve eğlence vesilesi yapıyorlar. Allah Azze ve Celle de onları burada kınıyor. Devamında da onların bu yaptığı alay alay alma işini hakledemeyen, düşünemeyen topluluk olmalarından kanaatlandığını belirtiyor beyan ediyor. Bu alaylarına karşılık sen şöyle de: "Ey أهل الكتاب! هل تنقمون منا إلا Onların bu alaylarına karşılık sen de ki: "Ey kitap ehli! Ey Hristiyanlar, Yahudiler, sizin bizden hoşlanmamanız, bizden nefret etmenizin sebebi bizim Allah'a, bize indirilene ve bizden önceki indirilen kitaplara inanmamız ve sizin, fasıklar, sizin çoğunuzun fasıklar olmasından başka bir şey midir ki? Yani sizler bizleri sevmiyorsanız, bizden hoşlanmıyorsanız bizim namaz kıldığımızdan dolayı yapmıyorsunuz, dine bağlı olduğumuzdan dolayı sevmiyorsunuz. Devamında da biz Allah'a iman ediyoruz. Bir olan Allah'a, tek Allah'a iman ediyoruz. Sonra bize indirilen Kur'an'a iman ediyoruz. Ve bizden öncekilere indirilen, sizlere indirilen Tevrat'a, İncil'e, Zebur'a inanıyoruz. Siz bundan dolayı e, bizden hoşnut olmuyorsunuz. Sizin gibi şirk koşan, sizin gibi küfreden, sizin gibi cahili bir hayat yaşayan insanlar, topluluklar olmadığımız için sizden hoşlanmıyorsunuz. Çoğunuz da fasıksınız. Ondan dolayı, fasıklığınızdan dolayı Bizleri sevmiyorsunuz. Başka bir sebep yok değil mi diye Allah Azze ve Celle onlara e, nefretlerin sebebini izah etmemizi, soruluk şeklinde sorarak izah etmemizi beyan etmemizi öğretir. Kul, de ki, şöyle de diyerek. Kul hel unebbi'ukum bişerrim min zâlike mesûbeten imudallâh. Melen anahullah ve gadibe alayhi ve caalemin humul qiradate vel khanazira bi abadet tahut ulayke şerrun mekanen ve adallu an sewa'is sabil Sen onlara hitap etmeye devam et de ki ben size sizin zannettiğiniz bu durumdan Allah katında yer olarak makam olarak daha şerli kimin olduğunu haber vereyim mi mekan olarak yer olarak en şerlinin kim olduğunu haber vereyim mi Allah'ın kendisine lanet ettiği, gazap ettiği ve kendilerinden maymunlar, domuzlar ve tağuta kulluk yapanlar e, şeklindeki yapılan, var edilen topluluklar işte mekan olarak en şerli insanlardır. Yer olarak <gülüyor> ahiret gömle ateşte yer olarak en kötü yeri kendilerine kendilerine tahsis edilen insanlardır. Yani sizler bizim sapık olduğumuzu, yanlış olduğumuzu, hata olduğumuzu iddia ediyor ve Bizim için kötü bir akıbetten korkuyor ve böyle bir akıbetle bizi vasf ediyorsunuz. Halbuki sizin zannettiğiniz bu vasıftan, bu mekandan daha kötü olan, daha şey olan ise sizsiniz değil. Sizsiniz de sizin başka bir tarifiniz var. Nedir? Allah'ın lanet ettiği. azaplandığı ve maymunlar, domuzlar çıkardı. Tağuta tapan kullar yaptığı kimseler mekan olarak sizin zannettiğiniz bizden daha kötüdür, daha e, rezil bir yere girecektir dönüşleri olarak. E bunlar da zaten sizlersiniz. Çünkü Yahudiler içerisinden çıkmıştır maymunlar domuzlar. Hristiyanlar içerisinden çıkmıştır tağuta ibadet eden, kulluk yapanlar. Herkese, herhangi bir e, kitaba inanmayan müşrikler içerisinden çıkmıştır tağuta ibadet edenler. İşte onlar sizin zannettiğinizden daha kötü olanlardır ki sizin zannettiğiniz bizler sizin zannettiğiniz gibi de değiliz. İşte onlar mekan olarak en şerli olanlardır ve doğru yoldan en fazla sapan kimselerdir. Ve izacaukum galu amenna ve kad dakhalu bil kufr <gülüyor> ve hum kharaju bih vallahu alimu bima kanu onlar sizin yanınıza geldiği zaman biz iman ettik derler. Halbuki onlar küfür, küfür ile geldiler. Sizin yanınızda küfürle işlerinde gizledikleri küfürle girdiler ve sizin yanından çıktıktan sonra da küfür ile çıktılar. Yani nifak yaptılar, münafıklık yaptılar. İman ettik demelerine rağmen işlerinde gizlediklerini küfürle girip küfürle çıktılar. İman etmiş değiller yani. Allah ise içlerinde gizlediklerini en iyi bilendir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına giren insanlar veya sahabenin yanına girip de biz iman ettik diye münafıklar e, iman etmiş değiller. Bilakis onlar içlerindeki küfürü gizleyerek, şirki, inkarı gizleyerek giriyorlar, dinliyorlar, bazı şeyler duyuyorlar ancak onlara hiçbir fayda vermiyor. Okunan Kur'an, yapılan nasihat hiçbir fayda vermiyor. O küfürle beraber çıkıyorlar. Ve tara minhum yusaroune fil ve udvan ve iklimu suhtu. Ne bihsa ma kanu Sen onlardan çoğunun yani senin yanına girip çıkan e, iman ettik diyen ancak küfürle girip küfürle çıkan yani sen yanına girmediğini hiç kendilerine hiçbir fayda vermediği o insanlardan çoğunun günahta ve düşmanlıkta yarıştığını ve haram yemekte yarıştığını görürsün. Haram yemekte. Faiz yemekte, rüşvet yemekte yarıştığını görürsün. Onların yaptığı bu şeyler ne, ne kadar da kötüdür. Ne kadar kötü bir iş yapmaktadırlar. Yani günahta yarışmaları, düşmanlıkta yarışmaları ve haram yemede yarışmaları çok kötü işlerdendir. Levlayenha murrabbaniyunemel ahbar <gülüyor> an kavlihimul isme ve eklihimus suht. Le be sema kanu yasnaun. Onların içindeki Rabbani'ler, yani bilginler ve idareciler, vel ahbar ve alimler, rahipler, onların söylediği günah sözü ve yedikleri haramdan onlara sakındırmalı değiller miydi? Onlar günah işlerken onları bu günahtan sakındırmaya çalışmaları gerekmez miydi? Demek ki bunu yapmıyorlar ki yapmaları gerekmez mi diye bir ikaz geldi. Onların yani e, bilgin ve yönetici konumdaki, alem ve yönetici konumdaki olan kimselerin bu yaptığı işler ne kadar da kötüdür. Yani emr-i bil-maruf nehyen-i münkeri, münkeri terk etmeleri ne kadar da kötü e, bir sanattır. Halbuki, halbuki e, Allah Azze ve Celle'nin bu ümmete, bu ümmet ve bundan önceki ümmetlere görev olarak edeyen işlerden birisi de alimlerin üzerine ayrıca bir yüktür, görevdir, mükellefiyettir. Onlar kendileri dini öğrenip öğrettikleri ve yaşadıkları gibi aynı zamanda insanların hayra yönelmelerine, şeri terk etmelerine gayret edecekler. Emre bil maruf, nehyan mükeri yapacaklardır. Allah azze ve celle alimlere öyle de ayrı bir özel görev yüklemiştir. Emre bil maruf, Nehyen-i dediğimiz iyiliği emretme kötülükten sakındırma işi farz-ı kifaya bir iştir. Farz-ı kifaya, yani birilerinin yapmasıyla birilerinin mükellefiyetin düşeceği bir iştir ve herkese farz değildir. Bu hususta ehil olan, ilgili olan ve bunun yolunu, yöntemini bilen insanlara farzdır. Bunu ihmal edenler ise büyük bir sıkıntıya, büyük bir azap tehdidine toplumun tamamını muhatap etmişlerdir. Çünkü iki tane ayrı hadis sokacağım. Birisi Ahmet bin Hamel Musenide, birisi Ebu Davut'ta ve i̇bn Buradan anlaşılacağı gibi Emri bin Maaf, Neyhanül Müker terk edilirse, toplumun tamamına azap tehdiği var. Buyurur ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hangi toplumda günah işleyenler bulunur, salihler de onlardan daha güçlü ve onları engelleyecek kudrette oldukları halde onları nehyetmez, engellemezlerse, Allah-u Teala muhakkak o topluma bir azap gönderir. Bir topluma günah işlenecek, haram işler yapılacak, gayrimeşru yollara yönelilecek ve onu engelleyecek salih insanlar bulunacak, bulunabilecek ve bu görevlerini yapmayacaklar. Bu durumda o toplumun tamamına ulaşacak bir azap tehdidi. Buna yakın lafızlarla Ebu Davut İbn-i hadis şöyle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, her kim suç işleyen bir toplumun içinde bulunur da o suçu önleme gücüne sahip olduğu halde bunu yapmazsa ölmezden önce muhakkak Allah onlara bir musibet gönderir. Azap dünyada mı? Dünyada. dünyada. Demek ki emri bilim nehiy-i nehyen anil münker dediğimiz iyiliği ve kötülükten sakındırma. Her haliyle yani ders ve sohbet verme şekliyle yani bizzat zalimin zulmünü engel olma şekliyle haksızlığa müdahale etme şekliyle, işlenen günahı engelleme şekliyle, bunun çeşitleri çok fazla. Bunlardan herhangi birisi işleniyor ve bu e, günahı engelleme kudretine sahip birileri varsa, gerek e, salih insanlardan, gerek e, dinli yaşayan insanlardan, yani illa salihler veya alimler diye sınırlamak gerekmez. Herkes konumuna göre bununla muhataptır, ehil olması şartıyla. Engellemezse o toplumun tamamına azap tehdidi ver. Allah korusun. Demek ki toplumlara gelen bu azap, ülkelere gelen bu azap boşuna değil. Çünkü bu emirle sadece bizler muhatap değiliz Kayseri halkı olarak. Türkiye halkı olarak muhatabız. İran halkı olarak muhataplar. Endonezya halkı olarak muhataplar. Pakistan halkı olarak muhataplar. Ümmetin bulunduğu tüm toplumlar, tüm ümmetin tamamı bununla muhataptır. Yani e, Ümmet-i Muhammed dediğimiz Müslümanım diye tüm topluluklar bununla muhataptır. Öyleyse bu ihmal ediliyor ki bu Emir bil-i yani, e, ihmal ediliyor, önemsenmiyor, terk ediliyor veya insanlar e, bunu görev addetmiyor ki toplumlara musibetler geliyor. Toplumların böyle başlarına genelini etkileyecek belalar, musibetler, afetler geliyor. Bizim de başımıza böyle bir hal gelmemesi için yüzümüz yettiğince günahları engellemeye çalışmalı. Haramlardan sakındığımız gibi başkalarında sakındırmaya çalışmamız gerekir. Hem kendimiz için hem de muhatap olduğumuz için ne olduğumuz toplum için ee, vaad edilen bu tehditten korunabilmek adına. Son ayet ve Galatil Yehudu Yedul Allahim İnşallah bunu parça parça tercüme edeyim. Yahudiler dediler ki Allah'ın eli sıkıdır, kapalıdır. Yani cimridir, ihsan etmez. Gllet Eidihim ve Luinu Bi Maqalu. Söyledikleri bu sözden dolayı onların elleri bağlansın. Sıkılasın, cimrlesinler ve lanet edilsinler. Onlara lanet olunsun. Lanetle muhatap olsunlar. Burada bir dua etmekte Allah Azze ve Celle. Çünkü Allah Azze ve Celle büyük bir iftira atmaktadır onlar. Bel yedâhu mebsûta tâni yunfigu keyfe yeşâ. Bilakis onun iki eli de açıktır dilediği gibi infak eder. Ve ne yezidan kathiran minhumma anzina elayik min Rabbika tuhyan ve kufra. Evet, onlardan heh, rabbinden sana indirilen şey, onlardan çoğunun tuhyanını, azgınlığını ve küfrünü arttırır. Ve elgaynabeine humul adav ve tevel bagda ila yumil Biz onların arasına kıyamet gününe kadar devam edecek şekilde düşmanlık ve buğz, kin attık. Kullemâ evgadû nârel lil harbi Allah Onlar her ne zaman bir savaş için, harp için ateş tutuştururlar, Ateş körüklerlerse Allah o ateşi körüklemeyi söndürür. Ve yes'avne fil ardı fesada. Ve onlar aynı zamanda yeryüzünde fesat çıkarmak için sayı gayret ederler. La Allah ifsad edenleri, müfsitleri asla sevmez. Fesat çıkaranları sevmez. Yahudiler, Allah onlara lanet etsin, biliyorsunuz bizler zenginiz, Allah fakir diyen zalimlerdir. Bu ayette başka bir iddiaları daha var. Allah'ın iki eli sıkıdır. Allah Azze ve Celle'nin iki elinin olduğunu beyan ediyorlar ve iki eli de sıkıdır. Yani kapalıdır, cimridir, infak etmez, kısar diyorlar. Allah Azze ve Celle'nin üzerine atılmış büyük bir iftira. Allah hemen onlara beddua gönderiyor. Bu söyledikleri sözden dolayı onların eli sıkılaşsın, cimrilesinler ve lanet olunsunlar, onlara lanet edesin. Öyledir de zaten. Yahudilerin dört tane büyük hasreti vardır der alimler. Dört tane en belirgin hasreti vardır. Onlardan birisi de cimriliktir der. Cimriliktir. Allah Azze ve Celle'nin bu bedduası onlara ulaşmıştır. Bir de onlara lanet edilmiştir. Çünkü onlar Üzeyr Aleyhisselam'ı Allah Azze ve Celle'nin oğlu diye isimlendirmişlerdi. Bundan dolayı Davud'un ve İsa Aleyhisselam'ın diniyle hem Yahudiler hem Hristiyanlar lanetlenmişlerdir. Allah Azze ve Celle'ye bir eş ve evlat İsnad ettiklerinden dolayı laneti gerektirecek çokça işleri var. Şimdiye kadar zaten birçoğunu görmüştük. Bu Yahudilerin azınlıklarından bahsetmiştik. Cevap olarak da Allah Azze ve Celle buyurur ki bilakis onun iki eli de açıktır. Dilediği gibi eder. Alimlerden, ulaştığım tefsir alimlerinden burada şimdi söyleyeceğimi bu ayet delil olarak gösterdiklerini görmedim. Ama açık bir işaret var. Allah Azze ve Celle'nin iki tane eli vardır. Allah Azze ve Celle'nin şanına yakışır, mahlukatın eline benzemeyen iki tane eli vardır, iki tane eli vardır. Allahu Teala da burada bizzat onu be beyan eder. Onun iki tane eli vardır, İkisi de açık. Dilediği gibi infak eder. Dilediği gibi sadaka olarak insanlara verir, ihsan eder, ihsanda bulunur. Hatta İbrahim suresinde ve benzeri surelerde geldiği üzere, siz Allah'ın üzerinizdeki nimetlerini saymaya kalksanasız sayamazsınızlar. Sayamazsınızlar. Nitekim öyledir. Allah Azze ve Celle iyi, kötü, günahkar, salih, Müslüman, Hristiyan, müşrik, Yahudi insan ayırt etmek sizin herkese, herkese bolca nimet veriyor. Bolca, fazlasıyla, ziyadesiyle nimet veriyor. Hiç kimseyi ayırmıyor. Üstelik mümin olmayanlara, kafirlere daha fazla veriyor. Mümin onlara, olmayanlara daha fazla veriyor ki onlar dünyada ellerine geçen bu nimetlerden dolayı şımarıyorlar. Allah Azze ve Celle'ye şükrü ihmal ediyorlar ve ahirette onlara verilecek. Ahirette hak ettiği bazı paylar dünyada peşin verilmiş demek Allah Azze ve Celle ona iddia ettiği gibi cimri değil kısan efendime e, e, e, söyleyeyim saklayan birisi bir e, yaratıcı değil aksine bol bol karşılıksız ihsan eden birisi kendisine isyan edilmesine rağmen eş koşulmasına rağmen eş ve evlat isnat edilmesine rağmen küfredilmesine rağmen varlığı reddedilmesine rağmen hiç kimseyi ayırt etmiyor hepsine varıyor Hepsine veriyor. Dünya mülkünün tamamından veriyor. Ayırt etmeksiz. Ama özellikle salihlere verdiği bir nimet var ki salih kullarına, veli kullarına salih amel işleme muvaffakiyeti veriyor. Salih amel işleme muvaffakiyeti, başarısı veriyor ve bunu kolaylaştırıyor. Devamında da insanların, salih insanların işlediği bu salih amelleri karşılığı onları övüyor, yüceltiyor <gülüyor> ve bu salih amelleri de gene o salih kullarına nisbet ediyor. Yani bu sizin salih ameliniz diyor. Yani hem kendisi veriyor bu başarıyı, bu imanı, bu başarıyı, bu iyi işlere yönelme hasletini sonra da kulum sen yaptın diyerek gene bu salih amelleri ona nisbet ediyor. Salih kulağına verdiği özelliklerden birisi bu. Gerçekte ise bu emeller sadece ona aittir. Onun ihsanıdır. Onun hidayettir. Onun muvaffakiyettir. Onun verdiği güçle, kudretle olmaktadır. Ona hamdüysen ne alan Evet. Dilediği gibi infak eder. Ayırt etmeksizin tüm kulağına infak eder. Ayetin ortasında az önce beyan, mealini verirken özellikle değinmek için hızlı geçtim orayı. Buyurur ki Teala sana indirilen şeylerden sana indirilen şey, Rabbine sana indirilen şey yani Kur'an-ı Kerim onlardan çoğunun azgınlığını ve küfrünü arttırır. Bu ise bir insana verilebilecek en büyük cezalardan ve büyük musibetlerden birisidir. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin indirdiği Kur'an-ı Kerim'de hidayet, rahmet, nur, ve şifa vardır. Allah'ın indirdiği bu şeylerde, üstünlük faziletlerde, Allah Azze ve Celle'nin kitabındaki bu faziletler, bu üstünlükler bazılarının hidayetini arttırırken, bazılarının sapkınlığını giderirken, bazılarının hastalığına, sıkıntına çare olurken, bazılarının tuğyanını, azgınlığını ve küfrünü arttırıyor. Bu da onların Allah Azze ve Celle'nin kelamını olan Allah Azze ve dininde olan düşmanlıklarından, ilgisizliklerinden, ahireti dert kaygı edinmemelerinden, dünyevi hayata yönelmelerinden, ahireti ihmal etmelerinden şüphesiz. Düşünün ki hidayet, nur ve rahmet olan, şifa olan bir beyan, beyan-ı kerim, başkaları için, birileri için küfür sebebi ve azgınlığın artma sebebi olabiliyor. İşte bu, der alimler, bir insana verilebilecek en büyük dünyevi cezadır. Ahiretteki ceza daha büyük ayrıca bekliyor. Dünyada insanlara o insanlara verilebilecek en büyük musibet. Yani başında taş yağmasından daha büyük bir musibet. Çünkü Allah'ın gönderdiği beyanı onun anlayacağı, anlayabileceği ve hayatına yansıtabileceği hükümler ihtiva etmesine rağmen onun yüz çevirmesinden, kalbinin katıldığından, Allah Azze ve Celle'ye olan kininden, düşmanlığından dolayı. Tam ters etki yapıyor. Onu ateşe götürecek, cehenneme sürükleyecek, kızgınlığını artıracak, düşmanlığını arttıracak, küfrünü, azgınlığını artıracak bir etkene dönüşüyor. Gerçekten bu, Allah Azze ve Celle'nin verebileceği dünyada, vereceğim en büyük musibetlerden, cezalardan birisi. Allah bizlere muvaza buyursun. Belakis bizlere iman eden hidayet ve rahmet vesilesi yaptığı kullarına yapsın Kur'an-ı Kerim ile. Onların arasına derken Allahu Teala <gülüyor> Yahudi ve Hristiyanları kasteder. Onların arasına e, adave, e, adavet dediğimiz düşmanlık ve buğzu kıyamet gününe kadar soy, e, koymuştur. Atmıştır. Bundan dolayı da onlar ne kadar kalabalık olurlarsa olsunlar ve ümmet ne kadar azınlık olursa olsun o ümmeti yok edememişlerdir. Ezip e, mesela tarih e, dışına atamamışlardır. Çünkü onların arasında bizim göremediğimiz Bizim tespit edemez, edemediğimiz bir düşmanlık var. Bir buğuz var. Bir araya ne kadar geliyor gözükseler de bizim aleyhimize toplanamıyorlar Halbuki toplansalar çok daha rahat olarak bizi şey yapabilirler. Devre dışı, saf dışı bırakabilirler. Çünkü biz zaten ümmet olarak birlikteyiz. Her ne kadar sayımız belki dünyanın üçte birine, dörtte birine da birlik değiliz. Güç değiliz. Her biri başka bir tarafta hadiste geldiği üzere dere kenarlarındaki o atılmış bazı bitkiler gibi gücü gitmiş, etkisi gitmiş, zayıflamış, dağılmış, bölük pörüş fırkalar fırkaları ayrılmış, Müslüman diye isimlendiren ama farklı bir cemaate, farklı bir mezhebe, farklı bir meşebe kendini nispet edilmiş, başkalarının tamamını reddeden insanlar toplumuna dönüşmüşüz. Bir ümmet ümmetçiklere dönüşmüşüz yani tabir caiz. O düşmanlarımız bizi yok etmek için birleşseler, bir araya gelseler çok rahatlıkla yaparlar. Ama Allah Azze ve celalın onların arasına attığı düşmanlık ve buz sebebiyle onlar bunu başaramıyorlar, beceremiyorlar. Onlar her ne zaman bir savaş ateşi yapmaya çalışsalar, yani bir savaş için zemin hazırlamaya çalışsalar <gülüyor> Allahu Teala Derhal onların bu ateş, e, yaktığı ateşi, savaş hazırlığını söndürür. Yani o savaş ateşini giderir. Yani baş, savaşı başlamadan e, iptal eder. Der allah Teala mana olarak Kur'an-ı Kerim'de. E, demek ki bizim aleyhimize çokça savaşmak düşünüyorlar. Bir araya gelip bizi yok etmek istiyorlar. Ancak allah Teala onların açtığı bu savaş hazırlıklarını yok ediyor, kesiyor, iptal ediyor. Biz bunun farkına varmıyoruz tabii ki. O, o bahsi geçen insanlar aynı zamanda yeryüzünde fesat e, çıkarmak için gayret ederler, e, fitne çıkarmak için, bozgunluk çıkarmak için Allah Azze ve Celle'nin isteklerinin dışına, e, onunla, onun emirlerinin dışına bazı fesatlar, e, bozgunluklar çıkarmaya çalıştılar, gayret ederler, yapıyorlardı zaten. Bunun başında şu an basın yayın çekiyor. Basın yayında bunu e, çok rahat bir şekilde, geniş bir ağ. Çünkü herkesin evinde var hemen hemen. Geniş bir ağa, ulaşılacağı geniş bir ağa. E, ve gayretle gece, gündüz hiç durmadan, dinlenmeden yaymaya gayret ediyorlar. Müslümanlar olarak bizme biz tutuyoruz. Maalesef. Allah fesatçıları sevmez. Sevmez ama fesatçıların oyununa düşenleri de e, pek de sevmez. Onlar da pek sevmez. Fesatçıların oyunlarına düşmemek lazım. Evet özellikle Lafası olduğu için kafirlerin elinde olan Hristiyanların, Yahudilerin özellikle de Yahudi sevenlerinin elinde olan basın yayın hasseten televizyondan şiddete sakmak lazım. Eğer imkan varsa bunu evimizden çıkartmak lazım. İmkan yoksa bunu kısabildiğimiz anında kısmak. Kanal sayısını en azından düşürmek lazım. Ve izlendiği süreyi asgaraya indirmek lazım evimizde. Çünkü emin olun ki bizim ulaşamadığımız çocuğumuza, kızımıza, eşimize, hanımımıza, oğlumuza onlar çok rahat ulaşabiliyorlar. Çok rahat etkide bulunabiliyorlar. Bunun izini sizler de görüyorsunuz zaten. Çocuk kendiliğinden öğrenemeyeceği şeyleri televizyonun başında çok rahat öğrenebiliyor. Bu fesat aracını mümkünse evimizden çıkarmak, mümkün değilse kanal sayısını asgari indirmek ve evdeki izlenme süresini, günlük izleme süresini askara indirmek, boynumuzun borcu, yani Allah Azze ve Celle bunu hesabımıza sorarsa verecek cevabımız olur. Emevutu